Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Kim sadece Allah rızası mülahazasıyla 40 gün sabah namazını cemaatle kılarsa kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bedende başın yerine ise dinde namazın de otur. Doğruluk rızkı, hıyanet de fukaralığı çeker. Kanaat tükenmez bir sermayedir. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Müminin niyeti amelinden daha etkilidir, hayırlıdır. Namaz müminin nurudur. Zenginin vadeli borcunu vaktinde ödememesi zulüm, varlıklı kimsenin dilenmesi ise ateştir. Yumuşak davranma, rıfk, hikmetin başıdır. Hikmetli söz, hikmet arayan herkesin yitiğidir. İyilik, ahlak güzelliğidir. Selam, kelamdan öncedir. Güzel soru, ilmin yarısıdır. Dinin özü, günah ihtimali olan şeylerden sakınmaktır. Yazının itibarı mührüdür. Bereket büyüklerinizle birlikteliktir. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dua ibadettir. Kur'an sırf devadır. Aklın gereği Allah'a imandan sonra onun için sevmek, sevilmek, ve insanlarla dost geçinmektir. Güven zenginliktir. Din nasihattır. Vaat edilen verilmelidir. Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır. Yumuşak davranma, rıfk hikmetin başıdır. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Meclislerde konuşulanlar emanet hükmündedir. Müsamahakarlık kazançlıdır. Güçleştirmek ise uğursuzluktur. Pişmanlık tövbedir. Ağız bozukluğu küfürbazlık kabalıktandır. Bizi aldatan bizden değildir. Mümin Kendisiyle istişare edilen güvenilir kimsedir. Hayır alışılmış bir davranıştır. Şer ise inatçılıktır. İnsanın değeri malı ile, âli cenaplığı ile, takvası iledir. Kıyamet günü mizana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır. Hayırlı bir işe vesile olan, onu yapan gibidir. Çok gülmeyiniz, zira çok gülmek kalbi öldürür. Su nasıl ateşi söndürüyorsa, da hataları öyle siler, süpürür. Müminin şeref ve itibarı, gecelerini ibadetle geçirmesinde, İzzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır.